ve hayral hedih hadih Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri ha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin cinnar kitabın şerhinde oruç bölümü vaktinden önce orucunu bozanın cezası başlığında kalmıştık 593 nolu rivayet Ebu Umame radiyallahu anh'den Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim ben uyuyorken iki adam gelip iki koltuğumdan tarak çıkması zor bir dağa götürdüler ve buraya çık dediler. Buna güç getiremem dedim. Sana kolaylaştırılacak dediler. Bunun üzerine dağa çıkmaya başladım. Ortasına gelince şiddetli sesler duyuldu. Ben bu sesler nedir deyince cehennem halkının feryadıdır dediler. Tekrar gitmeye başladık. Bir de gördük ki ökçelerinden asılmış, avurtları yarılmış ve bu yarıklardan kanlar akan bir topluluk var. Ben bunlar kim dedim? Oruçlarını vaktinden önce yiyenler dediler. Bu hadis Müslim şartına göredir. Hakim İbn-i İbban, i̇bn Zeyme, sünnel Kübra'da Nesai, İsmail el-Esbehani ettergib ve terhibde Taberani, Beyhaki süneninde ve i̇spat Azabil Kabir'de rivayet etmişlerdir. Elbani Sayıha'da, Muhbil bin Hadi Cami-i tarih etmişlerdir. Evet, bu hadis mazeretsiz olarak oruçlarını bozan, yani vaktinden önce bozan kimselerin yani oruç tutmayan kimselerin e, nasıl bir cezaya maruz kalacaklarını ifade ediyor. Nafile oruç tutan dilerse orucunu bozabilir. 594 mu rivayet. Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yanıma girdi ve yanınızda bir şey var mı buyurdu. Ben de hayır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde orucum buyurdu. O günden sonra bana yine uğradı. Bana hays yemeği hediye edilmişti. Ben de onun bir kısmını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ayırmıştım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o yemeği severdi. Ben eyalan Resulü bana hays yemeği hediye edilmişti. Ondan sana birazını saklamıştım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getir ben oruçlu olarak sabahlamıştım buyurdu. O yemekten yedi ve şöyle buyurdu. Nafile oruçtan kimse malından bir şeyler çıkaran adam gibidir. Dilerse dilediği kadar verir ve sevabını artırır. Dilerse vermez. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Nesai ve İbn-i Mace rivayet etmişlerdir. Elbani i̇rval Galil de tarihç etmiştir. Burada ilk bakışta sanki e, yani nafile oruçta geceden niyet etmese de olurmuş gibi anlaşılıyor. Fakat doğrusu diğer bir hadiste geceden niyet etmeyenin orucu yoktur buyurulduğundan burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aslen e, geceden oruç tutmaya, yani nafile oruç tutmaya niyet etmiş. Yanınızda bir şey var mı diye sorunca yok denilmiş ve orucuna devam etmiştir. Burada bozmamış ama ikinci seferde e, oruçlu olarak sabahlamıştım diye açıkça ifade ediyor ama getir diyor. Yani Ondan sonra da sebebini açıklıyor. Nafile oruç tutan kimse dilerse bunu bozabilir. 595 nol rivayet Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki ben ve Hafsa nafile oruç tutuyorduk. Bize bir yemek hediye edildi ve orucumuzu bozduk. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bunun yerine başka bir gün oruç tutun. Bu hadis Müslümin şartına göredir. İbn-i İbban, İsa'k bin Rahuye Ahmet, Nesai, sünnel Kübra'da, Ebu Davud, Tirmizi, Tahavi, Şerhumen, Lasar'da ve Sünnel-i Beyhaki rivayet etmişlerdir. Bu hadiste çayet nafile oruç bozulduğu takdirde bunun yerine onu da kaza etmek gerektiğini ifade ediyor. Yani nafile oruç tutan dilerse, yani geceden niyet etmişse eğer, dilerse nafile orucunu bozar ve onun yerine başka bir gün oruç tutar. <gülüyor> Kadın, kocasının izni olmadan nafile oruç tutamaz. 596 ne rivayet? Ebu Said el-Hudri radiyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlara kocalarının izni olmadan oruç tutmalarını yasakladı. Bu hadis Bukhari ve Müslümin şartlarına göredir. i̇bn Mace ve Ebu Avane rivayet etmişlerdir. İtikaf ancak 3 mescitte meşrudur. 597 olur rivayet. Ebu Vail Şakek bin Seleme Rahimullah'tan. Huzeyfer radıyallahu Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, senin ve Ebu Musa'nın evi arasında itikafa girenlerin zararı yok mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin itikaf ancak 3 mescitte olur buyurduğunu biliyorsun dedi. E, Abdullah bin Mesud radıyallahu dedi ki, belki sen unuttun, onlar ezberlediler veya sen hata ettin, onlar isabet ettiler. Bu hadis Bukhar ve Müslim inşaatlarına göredir. İsmaili Mujamüş Şuyukta, Tahavish Şerhumüşkilvasarda, İbn Azm el Muhallada, Beyhakisun Endere rivayet etmişlerdir. Elbani Sayha da tercih etmiştir. Yani burada e, sadece bu rivayete e, bakarsak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis naklederek e, işte senin evinle ev Musa'nın evi arasında oruç tuta, şey, itikaf yapanlara karşı çıkman gerekir diye bir uyarı yapıyor. Huzeyfer Radyolan. İbn-i da diyor ki, belki senin unuttuğun fakat onların ezberlediği başka bir şey vardır. Yani bu iç mescidden istisna eden bir şey vardır belki e, diye bir ihtimal zikrediyor. İhtimal sebebiyle açık olan ifade terk edilmez. Yani e, onların ezberleyip de işte Huzeyfer Radyolan'ın unuttuğu bir şey varsa bunun zikredilmesi lazım. Burada İbn-i böyle bir şeyden bahsetmiyor. Böyle bir ihtimalden bahsediyoruz. Nitekim diğer rivayetler bunu biraz daha açık ifade ediyor. 598 oğlu rivayette Ebu Vail Şakik bin Seleme Raymullah dedi ki Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh, Abdullah bin Mesud radıyallahu dedi ki Bazı insanlar senin evin ile Ebu Musa radıyallahu evi arasına itikafa girmişler ve sen karşı çıkmıyorsun. Mescidül Haram veya Medine Mescidi ve Beytül Mahdis olmak üzere 3 mescit dışında itikaf olmadığını biliyorsun. Bu eser Bukhar ve Müslümin şartlarına göredir. Fakihi Ahbar-u Mekke'de, Abdurrezzak İbni Birşey ve Musannef'lerinde Taberani ve El-Muhallada İbni Azim rivayet etmişlerdir. İtikafın sünnetleri 599 numaralı rivayet. Ayşe Radyalanha dedi ki, itikaf yapana sünnet olan hasta ziyareti yapmaması, cenazeye katılmaması, hanımıyla ilişkiye girmemesi ve ona dokunmaması, zorunlu olmadıkça ihtiyacı için çıkmamasıdır çıkmamasıdır. İtikaf ancak oruçla olur ve itikaf ancak cemaat mescidinde olur. Bu eser Müslüm'ün şartına göredir. Ebu Davud, Darekutni, El-Muhallada i̇bn Nazım ve Beyhak rivayet etmişlerdir. Elbani İrval-i Galil etmiştir. Yani burada etikafın e, sünnetlerini itikaf esnasında reyat edilmesi gereken e, şartları zikrediyor Ayşe ha. E, i̇tikaf ancak cemaat mescidinde olur sözü yani biraz önce geçen üç mescitle kayıtlıdır. Yani Mescidül Haram yani Kabe Mescidi, Mescidü'n-Nebevi Medine'deki ve Mescid-i Aksa yani bunlar da cemaat mescitleridir zaten. Kişi ancak buralarda itikafa girebilir. İtikaf esnasında da mecbur kalmadıkça çıkmamalı. İşte işte cenaze, hasta ziyareti gibi işlerden veya hanımıyla ilişkiye girmesi, dokunması bunlar e, sünnete aykırı, itikafın sünnetlerine aykırı işler. İtikafın bozulması 600 nol rivayet Mücahit bin Cebir İbn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki itikafta olan kimse cinsel ilişkide bulunursa itikafı batıl olur. Yeniden başlaması gerekir. Bu eser Buhar ve Müslüm'ün şartına göredir. i̇bn bir Ebi Şeybe etmiş. Elba'in de İrba'l-Galil de etmiştir. Ramazanın son 10 gününde itikafın fazileti 601 nol rivayet Enes radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mukim iken Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdi. Yolcu olduğu zaman ise gelecek yılın son 20 gününde itikaf, itikafa girerdi. Bu hadis buhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ziyar-ı El-Muhtare'de Ahmet, Hakim, İbn-i İbban, i̇bn Tirmizi, Beyhaki rivayet etmişler. Elbani Es-Saiha'da tarzı etmiştir. Yani... Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Ramazan'ın son 10 gecesinde 10 gününde itikafa girerdi. Yolcu olursa eğer gelecek senenin son 20 gününde girerek yani 10 gün fazladan girerek bir nevi bunu kaza ediyordu. 602 no'lu rivayet Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdi. Bir sene yolculuğa çıktı ve itikafa giremedi. Sonraki sene 20 gece itikafa girdi. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Tayliisi Ebu Davud, İbn İbban Hakim, İbnü Zeymet, Ziyalül Mekdis el Muhtar'da, Ahmed İbn Mace Sünenü Kübra'da, Nesai, Abd bin Humeyd Emalisinde Şeceri ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadi Sayhül Müsned'de tahlil etmiştir. Kadir Gecesi 603 oldu rivayet. Ebu Hureyre Radyalı'ndan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu aydan ne kadar geçti diye sordu. Biz 22 gün geçti, 8 gün kaldı dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hayır, bilakis 22 gün geçti ve 7 gün kaldı. Onda geceyi, yani Kadir Gecesi'ni arayın. Yala'nın rivayetinde ay 29 gündür ziyadesi de vardır. Yani onlar ayı 30 diye düşündükleri için 8 gün kaldı diyorlar. Allah Resulü de düzeltiyor. Bilakis 7 gün kaldı. Çünkü ay 29 gündür. Bunu Bukhar ve Müslim'in şartlarına göre isnatla rivayet etmişlerdir. Ahmed İbn İbban, İbnü Zeyme, İbn Mace, Emâlisin de seceri ve Beyhaki Sünen'de rivayet etmişler. Mukbil bin Hadice Müsaîd de tahric etmiştir. 604 nolu rivayet Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve şöyle buyurdu. Kadir gecesi 27. gecedir. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn-i İbban, Tayalisi, Ebu Davud, Taberani, Beyhaki rivayet etmişler. Muhbib bin Hadi, Cami-i tercih etmiştir. 605 no'lu rivayet i̇bn Ömer radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Onu, yani Kadir gecesini 27. gecede arayın.'' Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Tâhavi Şerhümeyen-i Lasar'da Ahmet, Tayalisi, Ab bin Humet ve Beyhaki rivayet etmişler. Muhbib bin Hadi, Cami-i Sayyid'de tercih bu hadislerden dolayı bu manada destekleyen e, hadisler var. 606 nol rivayet de buna benzer onu da aktaralım. Abdullah bin Abbas radıyallahu bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki Ey Allah'ın Nebisi ben çok yaşlı biriyim. Gece kıyam bana zor geliyor. Bana bir gece söyle ki onda Kadir gecesine tevafuk edeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana 7. geceyi tavsiye ederim buyurdu. Bu hadis Bukhan'ın şartına göredir. Yani 27. geceyi kastediyor. Hatibül Bağdadi, tarihu i Bağdat'ta Ahmet, Ziyal Maktis, Muhtare'de Taberani, Beyhaki Şuab'da, Ebu Tahir el-Muhallis, Muhallisiyat'ta, e, İsmail el-Esbehani ettergib'de, Ebu Naim hilyet Evliya'da ve e, Beyhaki bir de süneninde rivayet etmiştir. Muhbil bin Hadis, Sayhül Müsnet'te taric etmiştir. Bu hadislerden dolayı e, mesela burada bu adam Allah Resulüne, mazeretini beyan ediyor. Yani ben yaşlıyım gece kıyamına, yani 10 gece boyunca her gece bunu yapabilecek kudretim yok. Bana bir gece söyle, sadece o geceyi ihya edeyim. Yani diğerlerinden ayrı olarak o geceyi ihya edeyim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da 27. geceyi tavsiye ediyor. Diğer hadislerde de işte 27. gecede aranması e, tavsiye ediliyor. E, burada şimdi iki görüş var. İki görüşten birine göre, yani kuvvetli olan görüşe göre, her Ramazan'da 27. gece Kadir gecesidir. İkinci bir görüş de e, Kadir gecesi her sene değişmektedir. Yani son 10 gecenin tekli gecelerinde her sene değişmekte. İşte 19. gece, 21. gece, 23. gece, 25. gece, 27. gece, 29. gece diye bunlar arasında e, değişmektedir. E, bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan 27. geceden başka gecelerde de Kadir Gecesi olduğunu beyan ettiği ne dair veya sahabelerden bu türden rivayetler var. Her iki ihtimalde de, her halkarda da bir kimse Kadir Gecesi'ni Allah'tan karşılığını bekleyerek 27. geceyi değerlendirerek ararsa, bu sevaba nail olması umulur şu hadiste verilen ruhsattan dolayı. Yani Kadir Gecesi'ne isabet etmiş gibi e, bir ecir alması umulur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geceler içerisinde sadece 27. geceyi bu hadiste tavsiye ediyor. Doğrusunu Allah bilir. Ama e, gücü yeten kimseler için, yani Ramazan'ın son 10 gecesini kıyamla geçiren bir kimse tekli geceleri kıyamla geçiren bir kimse mutlaka Kadir Gecesi'ne isabet edecektir. Bu sebeple son 10 gecede arayın ifadesi her gecesini, yani her tekli geceyi, son 10 gecedeki her tekli geceyi kıyamla geçirin, değerlendirin şeklinde bir tavsiyedir. Gücü yeten bunu yapmalı. Ee, sadece bir gün Kadir Gecesi'dir. Onda ben arayacağım diye hadislerde belirtilen Kadir Gecesi'nin alametleriyle ilgili alametleri araştırır. İşte sabahında e, güneş doğarken kızıllık olmadan doğması gibi veya kızılıkla doğması gibi bazı alametler zikredilmiş. Bunları araştırır ve ona göre hareket eder. Ama tabii ki fazletlisi son on geceyi kıyamla geçirmek. Mesela yani tekli gecelerde, bu her tekli gecede Allahümme inneke afuvun tohibbul af ve fâfânî duasını yapmak. Kadir gecesi olması ümidiyle. Bunlar işte Kadir gecesini aramaya dair teşviklerin nasıl uygulanacağına bir işaret. Yani mesela teravih namazı veya gece namaz dediğimiz namaz. E, normalde gece namazlarını kılmayan bir insan son 10 gecenin tekli gecelerinde kılarsa, gece namazı kılarsa veya bu namazları kılsa bile e, bu son 10 gecedeki tekli gecelerde e, işte kıyamı daha uzatarak, daha fazla kılarak yani 11 rekata kadar tamamlayarak e, bu şekilde kılarsa e, bu Kadir Gecesi'ni değerlendirmiş olur, yakalamış olur. Kitabul Hac Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur Hac 27. ayetinde ''Ve insanlar arasında hacca ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yerlerden gelen yorgun düşmüş binekler üstünde sana gelsinler.'' Ali İmran 97. ayetinde de ''Apaçık ayetlerin bulunduğu o yerde İbrahim'in makamı vardır. Her kim oraya girerse emin olur.'' Onun yoluna gücü yeten kimsenin beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Her kim de kafir olursa elbette ki Allah alemlerden müstahinedir. Yoluna güç yetirene hac ve umrenin farz oluşu. 607 olur. rivayet Nafi Rahimullah dedi ki İbn Ömer şöyle derdi. Allah'ın halkından yani insanlar arasından mahlukattan yoluna güç yetirebilen hiçbir kimse yoktur ki hac ve umre kendisine iki farz olmasın. Kim bundan fazlasını yapmak isterse bu da hayırlıdır ve nafiledir. Bu eser Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Hakim İbn-i Zeyme, Darikudni, İbn-i El-Muhallada, i̇bn Azm ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Yani haccın da, umrenin de her ikisinde farz olduğunu ifade ediyor İbn-i Ömer radıyallahu anh'a. Hac menasiklerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenilmesi 608 nolu rivayet. Abdurrahman bin Muaz et-Teymi radıyallahu anh'den. Biz Mina'dayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hitap etti. Kulaklarımız öyle açıldı ki söylediği şeyleri evlerimizin içindeyken bile işte biliyorduk. Halka hacla ilgili görevlerini anlatmaya başladı. Nihayet söz sırası cemrelere geldi. Onlara fiske taşları büyüklüğünde taşlar atın dedi ve işaret parmaklarının uçları uçlarını birbirinin üzerine koydu. Şöyle... E Sonra muhacirleri emretti. Bu emir üzerine muhacirler mescidin ön tarafına indiler. Ensara da emir verdi. Onlar da mescidin arkasında konakladılar. Bundan sonra da diğerleri yerlerini aldılar. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn-i Sa'd tabakat'ta Ebu Davud, Nesai, Ahmet, Hümeydi, Muceminde İbn-i Kani, Ebu Naim, Delayül'ün Nübüvede Beyhak-ı rivayet etmişlerdir. Mukbil bin Hadisayül Müsnet'te tarih etmiştir burada işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer bir hadiste hac menasiklerini benden alınız, benden öğreniniz diye emretmesi ne bir işaret vardır. Burada işte o cemrelerde fiske taşlarının atılacak şeytan taşlamada atılacak taşların ne boyutta olduğunu elleriyle göstermiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani burada abartılara, kaçanlara karşı bir uyarı yapmıştır. Aşırılık demiştir başka bir hadisinde. Buradan ne boyutta olacağını bildiriyor. Yani küçük taşlar şeklinde, <gülüyor> e, nohut büyüklüğünde taşlar şeklinde atılması gerektiğini gösteriyor. Yine e, bir fazilet sıralaması var. Önce muhacirleri yerleştiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hicret edenlerin üstünlüğüyle. Bunları mescidin ön tarafına, ensara, onlardan sonra gelen ensarı, mescidin arka tarafına, onların dışında ensardan olmayan ve muhacirden olmayan diğer sahabeyi de onların daha arkasına yerleştiriyor. İşte bu da İslam'daki fazlet, öncelik, işte hicret, bu gibi fazletleri Yerli yerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın konumlandırmasına bir delildir. Ramazan ayında umre hacca bedeldir. 609 mal rivayet. Ebu Bekir bin Abdurrahman bin Haris bin Hişam Rahimullah'tan. Bu Ebu Bekir bin Abdurrahman bin Haris bin Hişam, Medine'nin yedi büyük fakirinden birisi, Tabi'in dönemindeki. Yani yedi fakirden birisi. O, umu Makil radıyallahu ediyor. Ümmü makil radıyallahu anhadan rivayet ediyor. Ümmü Makil radiyallahu dedi ki, Ramazan'da umre yapmak istiyorum. Onun kocası Allah yoluna kullanması için bir deve adamıştı. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu deveyi ona ver. Zira Ramazan ayında yapılan umre hacca bedeldir. Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İsa bin Rahiye, Ahmet, Tayalisi, sünnel Kübrada, Nesai, i̇bn Mace Darimi, İbn-i Şeybe, Müsnedinde, Taberani, Ebu Yala, İbn-i Asım, El-Ahad ve el Mesani'de, Begavi Mucem-ül Sahabe'de, i̇bn Khan Kani mucem i̇bn Sad Ebu Tahir el-Muhallis, Muhallisiyatta, Dulabi, Konağı'da, Ebu Naim, Marifet-ül Sünen'de ve i̇bn Sa'kir Asakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Elbani İrval-ül Galil'de tarih etmiştir. Umre'nin hacca dahil olması 610 olur rivayet. Sebrab bin el-Cüheni radıyallahu anh'den. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber yola çıktık ve Usfana geldiğimizde Suraka bin Malik el-Müdlici radıyallahu anh dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, bize bugün doğmuş kimselere açıklamalar yapar gibi açıklama yap." Yani hiçbir şey bilmeyen yeni doğmuş kimseye açıklar gibi öğret. dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Allah Teala size şu haccınızla birlikte umreyi de meşru kıldı." Mekke'ye vardığınızda beyti ve Safa ile Merve arasını tavaf edenler yani sayı yapanlar ihramdan çıksınlar. Ancak yanında hedi yani kurbanlık olanlar ihramdan çıkmasınlar. Ebu Davud, Darimi, e, bunu Müslüm'ün şanına göre bir isnatla rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadi, Sayül-i Müsnet'te rivayet etmiştir. Yani e, önce temettu. Yapanlar Burada şeyi umresini bitiriyor. Eğer yanında hediye getirmişse, yani kurbanlığını yanında getirmişse, o ihramdan çıkmadan o süreç içerisinde hacı olarak tamamlıyor. Yani umreye e, haccı dahil ediyor. E, bu şekilde, yani kurbanlık getirene e, ihramdan çıkmamalarını söylüyor. Ama kurbanlığı yoksa, bir kimse yanında kurbanlık getirmemişse o Kuran haccı yapamaz. Yani bazılar böyle hatalar yapıyor. Mesela adam Türkiye'den gidiyor. Orada kurbanlık alıyor. Böyle bir şey yok. Kurbanlığı yanında getirmek esastır. Kurbanlığı yanında getirmeyen bir kimse işte umreyi hacca ulayamaz. Yani birleştiremez. Tek ihramla yapamaz bunu. Ne yapması lazım? Önce temettü, şey, umreyi yapar. Umre için ihramdan çıkar umre işlerini bitirince. Hac vakti gelince de hacca yapar. Yani bunu ayrı ayrı yapması gerekir. Kırağın yapamaz yani. Ancak yanında hediye getiren bir kimse e, Kırağın hacı yapabilir. Kişinin başkasının yerine hac ve umre yapması. 611 ne oldu? rivayet? Amr bin Evs radiyallahu dedi ki, Ebu Rezin el-Ukayli radiyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip dedi ki, Babam çok yaşlı birisi. Hacca da umre yapmaya ve bineye binmeye gücü yetiremiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Babanın yerine sen hac ve umre yap. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İbnü'l-Carud el-Munteka'da Tayalisi İbn Zeyme Hakim İbn İbn Ahmed Darekutni İbnü'l-Catt Müsned'inde, Taberi Tefsirinde Ebu Davud Tirmizi İbn Mace Nesai, İbn Ebi Taberani İbn Azm el-Muhalla'da beyhak Sünen'de rivayet etmişlerdir. Muhbir bin Hadi saylül de tercih etmiştir. Burada e, demek ki kişi eğer hac ve umre yapmaya güç getiremeyen bir konumdaysa yani bineye binememesi gibi veya sıhhat sorunları gibi bir pozisyondaysa veya mesela kadının mahremi yok. O kocası ölmüş diyelim, dul kalmış. Ve da kocası hac yapmıyor o sene. Kadının parası var ama kocasını da götürecek imkanı yok. Yanında mahremi de götürecek bir şey yok. Böyle kimseler vekalet vererek yerine hac yaptırabilir. Bazıları şey şart koşuyor. İşte daha önceden kendisinin e, hac yapmış olması lazım gibi. Hadiste bu şartlar zikredilmiyor. Bir sonraki rivayette buna devlet ediyor. 612 ne oldu rivayet i̇bn Abbas radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın Şubrume adına Lebbeyk. Yani Lebbeyk'e an dediğini işitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Şubrume kim dedi. Adam kardeşim veya bir akrabam dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi adına hac yaptın mı dedi. Adam hayır deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendi adına Haccap, sonra Şübrü'nün adına Haccap. Bu hadis müslimin şartına göredir. Ebubekir el-Ebheri Fevaidinde İbn-i Zeyme, İbn-i cârd İbn-i İbban, zeval El-Muhtare'de, Ebu Davud, i̇bn Mace, Şerh-i Sünnet'e, Ebu Taberani, Marife'de, Ebu Naim, ve tarihi o isbeanda Ebu Nuaym ve Raqudni ve etmişler. Elbani rivâl-i gale'de Muhbil bin Hacca Müsaîd'de taric etmiştir. Evet bu hadis de gösteriyor ki e, vekil olacak kişi yani vekâleten hac yapacak kişi önceden hac yapmış olmalı. Mesela birisini kendisi gidemeyecek durumda olan birisi birisini vekil olarak hacca gönderiyor. Ama o daha önce hac yapmamışsa o onun adına bir vekil olarak haccı yapamaz. Daha önce hac yapmış birisini vekil etmelidir. Ee, burada bu var. Ee, önce kendi adına haccı yap, sonra şubime adına haccı yap ifadesi. Yani e, kendi adına haccını yapıp ihramdan çıkmadıkça e, yani iki niyeti birleştiremiyorsun. İki haccı bir araya katamıyorsun. E, önce bir haccı yapıp ihramdan çıkacaksın da tam anlamıyla bitireceksin ondan sonraki e, şeyde hac dönemi el veriyorsa e, hac döneminde e, bu sefer vekil olduğu kişinin adına haccı yapar kişi İhramda giyilecek elbiseler <gülüyor> 613 aldı rivayet İbn Ömer radyalanmadan bir adam şöyle seslendi eyalan resulü ihramlı kişi hangi elbiselerden sakınmalıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şalvar giymeyin, gömlek, bornoz, sarık, zaferan ve vers değmiş elbise giymeyin. Biriniz izar, rida ve iki terlik ile ihrama girsin. Eğer terlik bulamazsan mest giysin ve onun arkasını topuklara kadar kessin. Yani mestlik bir terlik haline getirsin. Bu hadis Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Hadisi Bukhari rivayet etmiştir ancak onun rivayetinde biriniz izar, rida ve iki ile ihrama girsin ziyadesi mevcut değildir. Bu ziyadeden dolayı biz bu kitabı aldık bu hadisi. İbn-i İbnül Carut, Ahmet bu lafıza rivayet etmişlerdir. Elbani İrbaz-ı tarih de tahric etmiştir. Yani e, ihramda yani başka zamanlarda olmayan bazı yasaklar vardır. E, erkek içinde, kadın içinde. Burada da işte e, normalde demek ki insanlar, sahabeler şalvar giyiyordu. Burada giymeyin. Yani iç don veya şalvar, gömlek, e, bornoz, sarık, yani baş açık olacak İhram hacca, e, haccın ihramının gereği. Sarık, saramaz, takke takamaz. Zaferan ve vers demiş elbise giymeyin. Yani sarı boya e, veren e, renkler bunlar. Aynı zamanda kokuludur da bunlar. Zaferan ve vers. Yani güzel koku, mis içeren elbiselerdir. Biriniz İzar. İzar, belden aşağısını örten etek gibi elbisedir. Yani belden kuşanırsan peştemal diyebiliriz Türkçe karşısına. Öyle bir şeydir. Rida da omuz üzerinden atılan. Yani omuzları örten elbisedir. Kimi rida vardır? İşte bela kadar gelir. Onun adı da ridadır. Kimi rida vardır? Ayaklara kadar uzanır. Cübbe gibi. Bunların ortak adıdır rida. Yani omuzu örten elbise ridadır. Belden aşağısını örten elbise izardır. Terlik ile, iki terlik ile ihrama girsin. Terlik giyebilir Ama terlik bulamazsa demek ki ayakkabısının Mestinin arkasını keserek, topuk kısmını keserek, onu tehlike haline getirerek onu da giyebilir. İhramlı Kadının Yüzünü Örtmesi 614 Nol Rivayet Fatıma Binti'l-Münzir radiyallahu dedi ki Biz Esma Binti Ebi Bekir radiyallahu ile beraber ihramlı iken yüzlerimizi örterdik. Bunu Malik Muatta'da Bukhari ve Müslim şartlarına göre bir isinatla rivayet etmiştir. Elbani İrvali Galil de tariç etmiştir. 615 nolu rivayet, Esma binti Ebi Bekir radiyallahu Biz ihramlıyken iken erkeklerden dolayı yüzlerimizi örter, bundan önce de taranırdık. Yani ihramdan önce de taranırdık. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. İbn-i hakim rivayet etmişler. Erbani İrval-i Galil de tercih etmiştir. 616 rivayet, 616 nolu rivayet, burada Kast edilen şeyin ne sıfatta, ne şekilde icra edildiğini gösteriyor. Ayşe radiyallahu anhadan. Biz ihramlı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber çıktık. Yanımızdan binekli hacılar geçerlerken her birimiz başörtüsünün başının arkasından yüzüne doğru indirirdi. Binekler geçtiğinde yine açardık. İhramlı kadın peçe dışında dilediğini giyebilir. Yani böyle yüzü örten bir peçe giyemez ihramdayken ama böyle e, atkılı bir şey olursa, yüz örtüsü olursa, yabancı erkeklerin geçtiği zaman bunu başvurunun üstünden atabilir. Bu şekilde örtülmesi gerekir. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İshak bin Rahüye, İbnül i Cârut, İbn Zeyme, Ahmet, Ebu Davud, e, yine Ebu Davud Mesailu İmam Ahmet'te, Dâle Kutni, i̇bn bir Şeybe, İbnü i Saad, İbn-i Ezraki, Ahbar-ı Mekke'de, Beyhak-i Sünen'de rivayet etmiş, Mer'e'de sayhlenmiştir. 617 ne oldu rivayet? Muaze Adeviye adeviyye dedi ki, Ayşe radiyallahu şöyle dedi, İhramlı kadın vers veya zaferan sürülmüş elbise dışında dilediği elbiseyi giyer. Yüzünü peçeyle örtemez ve saramaz. Fakat dilerse elbisesinin bir ucunu yüzünün üstünden sarkıtır. Yani böyle sarkıtmasında bir sıkıntı yok. Şimdi mesela şöyle açıklayalım. Bazı e, yüzü örten kadınların iki tane farklı şekilde kıyafetleri var. Birisi başının üstünden atar peçe dediğimiz sadece gözleri açıkta bırakır. E, böyle bir kıyafet omzundan da indirir. Bazı da e, ayrı bu atkı yapılan elbise başından bağlar başının etrafından böyle kaldırır ihram esnasında. Erkeklerin geçtiği yerlerde başının üstünden bunu indirebilir. Bunda bir sakınca yok. Bu da Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre bir isnatla gelmiştir. Beyhaki, İbn-i azm el muhallada Elbani, İrval-Galil'de tarih etmişlerdir. İhramlı kimsenin hacamat olması. 618'in olur. rivayet. Enes Radiyallahu dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı iken bir incinmeden dolayı ayağının üzerinden hacamat oldu. Bu hadis Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Serraç, İbn-i Uzeyme, İbn-i İbban, Zeyl Maktisi, Ahmet, Ebu Davud, Nesai, Şerhus sünne de Bekavi, Ebu Yala Bezar, Tıbbun Nebevi de Ebu Nay rivayet etmişler. Elbani Muhtasaruş Şemail'de sahih olduğunu belirtmiştir. Demek ki bir incinme, bir sakatlanmadan dolayı, ayaktaki bir incinmeden dolayı ayak üzerinden hacamat yapma bunun faydalı olduğuna dair bir işaret, tıbbun nebevi işareti ve ihram esnasında da hacamat olmakta sakınca olmadığı anlaşılıyor ciranede umreye başlamak 619. rivayet İbn Abbas radyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı ciraneden umreye başlar Kabe'de remel yapar ihramlarının koltuk altlarına koyar ve sol omuzları üzerinden atarlardı bu hadis Müslim'in şartına göredir e bu da o zamanmaktı Ahmet Taberani Beyhaki rivayet etmişler. Elbani irva'da Mukbil bin Hatay Müsned'de tahric etmişlerdir. İhramlı kimsenin suyla serinlemesi 610'lı rivayet İbn Abbas radıyallahu anhu dedi ki Ömer bin el Hattab radıyallahu anhu bazen bana gel sana su bıraktım. Bakalım hangimiz daha uzun boylu. derdi. Biz o sırada ihramlıydık. Bu Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre bir sınav gelmiştir. İmam Şafii el-Ümde ve Müsnedinde, Beyhaki Sünnende rivayet etmiş, Elbani i̇rval Galil'de tarihci etmiştir. Yani suyla ihramlı kimse serinleyebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin telbiyesi 621 no olur rivayet Ebu Hureyri radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem telbiyesinde Lebbeyk ilahel hak lebbeyk derdi. Bu hadis Bukhari ve Müslim şartlarına göredir. İbn Mace, İbn Zeyme, Hakim, İbn İban Müsnedinde Şafi, yine Müsnedinde İbn Webi Tayalisi, Ahmet Ebu Yusuf el-Asar'da, Nesai, Bezzar, Mucemelü'l-Esat'ta Taberani, şerhul Asar'da Tahavi, Tarihinde Hatip el-Muhallada İbn Nazm ve Behaki ve İbn Asakir tarihleri rivayet etmişler. Elbani sahih'a da etmiştir. Hac amellerinin sıralaması 622 ne oldu? Rivayet Usame bin Şerik radıyallahu anh'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber hacca çıktı. İnsanlar ona geliyor meselelerini soruyordu. Birisi şöyle sordu. Eyalan Resulü Sa'yi Bayramın birinci günü ifaza tavafından önce yaptım. Yahut da hacla ilgili falan şeyi sırasından önce falan şeyi de sırasından sonra yaptım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zararı yok, zararı yok. Ancak bir Müslümanın şerefine arkasından haksızca dil uzatan kimse müstesna. Böylesi günah işleyen ve helak olan bir kimsedir. Bu hadis Bukhar ve Müslümin şartlarına göredir. Fesevi, Marifede, i̇bn Zeyme, İbn-i İbban, Bukhari, Edeb-i i̇bn Mace, Humeydi, i̇bnül Müsned'inde Hakim, Ebu Davud, Târekd, Taberani, Beyhaki rivayet etmişler. Muhbil bin Hâdis ay Müsned'de tahric etmiştir. Yani bu hac amellerinin sıralamasında şaşıran, yanılan, sıralamada hata yapan kimseye bunda zarar yok diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Fakat diğer ihmal edilen insanların sıklıkla hata ettiği önemli bir meseleye uyarıda bulunuyor. Çünkü e, haç esnasında hac veya umre şeytanın gerçekten insana e, normal hac dışındaki halinden çok daha fazla musallat olduğu bir ortam. Burada işte e, bir Müslümanın şerefine arkasından haksızca dil uzatan, yani ona iftira atan, gıybetini yapan kimse müstesna diyor. Böylesi günah işleyen ve helak olan bir kimsedir. Yani asıl günahın bu oldu. Yoksa haçın sıralamasında yani bir kimse sıralamayı mükemmel yapar. Ama bu hatayı işlerse bu daha tehlikelidir. Buna işaret ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hac ve umre için ihrama girene tek tavaf yeterlidir. 623 ne oldu rivayet? İbn-i Ömer radiyalanmadan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hac ve umre için ihrama giren kimseye tek tavaf yeterlidir. Sonra haccını tamamlayana kadar ihramdan çıkmaz. Sonra da her ikisi için ihramdan çıkar. Yani hem haccın hem umrenin. Ee, yani başlangıçta niyeti hac ve umreyi birleştirmek. Böyle girmiş. Ee, bu tek tavaf yeterlidir ona diyor. Yani umre esnasında yaptı tavafını. Ee, bu ona yeter. Yani hac vakitleri çıkıncaya kadar tek ihramla bu şekilde yapabilir. En sonda yani hac amellerini, menseklerini bitirdiği zaman her ikisi için ihramdan çıkar. Buna tahlil deniliyor. Ee, yani tahlil denmesi helal kılma demek. İhram, haram kılma demek. Yani hac dışındaki amelleri kendisine haram kılmış oluyor ihrama girmekle. Tahlil veya ihlal dediğimiz şey de helalleştirme. Yani ihramın zıttı. Artık hac dışındaki amellerin kendisine Helal olması demek. Bu yüzden tahlil deniliyor İhramdan çıkmaya. Her ikisi için bu şekilde ihramdan çıkar. Bu hadis müslimin şartına göredir. İbn-i Hazm, haccet Veda'da, İbn-i Zeyme Ahmet, i̇bn İbban, İbn-i Carut Munteka'da, İbn-i Mace, Tirmizi, Darimi, Darikutni ve Şerhu maan tahabi rivayet etmişlerdir. Tavafta istifa yapmak. 624 nol rivayet Yala bin Umeyye radıyallahu an'ten, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde bürt denilen çizgili bir ihram olduğu halde ıstıba yaparak yani sağ omuzunu açık bırakarak tavaf yaptı. Bu hadis Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. Tirmizi, i̇bn Mace Ahmet, İbn-i Şeybe, Ebu Davud, Darimi, i̇bn Mucem'de, İbn-i Sa'd, e, Muazzahu Evham'de, Hatibül Bağdadi, Emalisinde mehamili, ahbar mekkede fakihi, beyhaki ve marifede, muhbil bin hadisahül müsnet'te tercih etmişlerdir. Az önce geçen İbn Ömer hadisinde anlatılan şey bu istiba, Yani sağ omuzunu açık bırakıp sol koltuğunun altında o ihramı kuşanmak. Burada ihram bezinin çizgili olmasının caiz olduğuna da işaret vardır. Allah Resulü böyle bir kumaşla ihrama girmiş. Hacerul Esved'i selamlamak 625 numaralı rivayet Katade Rahimullah dedi ki Enes radıyallahu anh'ın şöyle dediğini işittim. Hacerül Esved cennettendir. Bu hadis Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. İbn-i Ucad, Ahmet ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Yani böyle bir söz şahsi görüşle söylenmeyecek bir söz olduğundan e, hükmen merfu olması ağır basıyor. E, hatta bazı rivayetlerde ee, onun aslında bembeyaz indiği, fakat insanların günahları sebebiyle karardığı, bu yüzden simsiyah taş manasında Hacer-ül dendiği söyleniyor. Doğrusunu Allah bilir. Yani bu konuda zayıf rivayetler var. Fakat sahih olarak gelen bu. Yani Enes Radyo'lan diyor ki Hacer-ül cennettendir. Cennetten gelmedir. Böyle diye. 626'ın rivayet İbn-i Abbas Radyo'lanma'dan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hacer-ül hakkında şöyle buyurdu. Vallahi Allah kıyamet gününde onu gören iki gözü ve konuşan bir dili olduğu halde gönderecek, kendisini selamlayanlar için hak ile şahitlik edecektir. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Tirmizi İbn-i Zeyme İbn-i muhtarede Ahmet, Abdurlazak Darimi İbn-i Mace Taberani, Şuab-ı Liman'da ve Süneni'de Beyhaki rivayet etmişler. Muhbel bin Hadicam-i Said'de tarih etmiştir. 627'in oğlu rivayet Abdurrahman bin Avf radıyallahu an dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Hacerul Esved'i selamlamayı nasıl yaptın dedi. Ben de selamladım ve bıraktım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isabet ettim buyurdu. Yani illa dokunayım bazıları bunun için izdihama girmeye çalışıyor. Buna gerek olmadığını ifade ediyor yani bu hadis Buhari'nin müsmin şartlarına göre dedik. Ebu Abbas el-Birti, Müsnedü Abdurrahman bin Afta, İbn Ban Hakim, Muatta'da Malik, Abdurrazak İbn Şeybe, Bezzar, Taberani, Tahzibul Asar'da Taberi, İbn Sa'd, Ahbar Mekke'de Ezraki, Ahbar Mekke'de Fakhi, e, müsnedinde Haris bin Ebi Usame, Hilyetü'l Evliya'da Ebu Nuaym ve Marife'de e, el-Hakih ve'l-Mütefekkih'te el Atibü'l-Badadi, Sünen'inde Buhaki ensab Eşraf'ta Belazuri ve Tarih'inde İbn-i Sakir rivayet etmişlerdir. Evet. Burada bırakalım. Allah izin verirse Hac bölümü geçirse haftaya tamamlanmış. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşredenle ilahe illen tebateke la şerikelek ve estağfurike ve Batnur mesilde sayı yapmak başlığı bir sonraki derste kaldı inşallah. Bu Yok hükmen merfuluğu değil yani en azından sahabenin bunu hoş görmediğini gösterir yani burada hükmen merfu denilebilecek bir şey söz konusu değil. Yani burada e, mekruh tabiri e, mesela müstehap olan